Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık radyoda hukuk güvenliği programının her aya özgü hukukun takvimi programında İbrahim Aycan'la beraberiz. Aynur Hanım da bugün birçok sıkıntısını çözümleyerek programımıza katılabildi. Hoş geldiniz Aynur Hanım, hoş geldiniz İbrahim Bey. Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk. Ben de tüm dinleyicileri selamlıyorum, sevgiler sunuyorum. Evet, yani hukuk belki de bütün bilimsel veyahutta da diğer sosyal disiplinlerin içinde felsefeyle en çok bağlantılı olabilecek dallardan biri. Onun için benim notlarımda bir Arap felsefeciyle başlayacağız diye görüyorum İbrahim Bey. Evet sevgili Bahri Bey Üstadım, Aynur Tuncel Hanım'a da bugün aramızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Önceki üç programımızda birlikte olamamıştık. Çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bahri Bey Üstadım, her ay muhakkak bir filozofla başlıyoruz. Çünkü tar bilinen tarihin en eski dönemlerinde e önümüze çıkan figürlerin içerisinde en önemli kişiler filozoflar oluyorlar. Önceki programlarda da Sokrates ve Aristoteles. Platon gibi kişilerle karşılaşmıştık. Bugün de İbni Rüşd var. İbni Rüşdün önemi şuradan kaynaklanıyor. Aristo'nun eserlerini bir Arap bilgin olarak bugünkü Batı dünyasına kazandıran kişi. Çok önemli bir figür. Bugünkü Avrupa'nın içerisinde bulunduğu durum, bizim geldiğimiz evrensel normlar ve Batı demokrasinin kuruluşu, aydınlanma çağının gerçekleşmesi belki de İbni Rüşdün yapmış olduğu antik çağ Yunan, e, filozoflarının eserlerini batı dünyasına kazandırmasından geliyor. O yüzden 1126 tarihi itibariyle Nisan ayı takvimimizde İbn-i doğduğu günü not etme gereği duyduk. Evet, Hemen 1598'e geçiyoruz hukuk takviminde. E, biz kısa kısa bilgiler veriyoruz ama daha detaylı bilgi almak isteyenler, hukuk takviminde her gün neler olduğunu bilmek, detaylı e, öğren, öğrenmelere e, dalmak isteyenler, e, hukukbook.com hukuk takvimi e, kategorisinden daha detaylı bilgilere ulaşabilirler. 1598'de Nant Fermanı yayınlandı. Fransa Kralı 4. Henry tarafından yayınlanan bu fermanla e, o dönemki e, iç karışıklıklar, e, din savaşları e, sona erdirilmiş oldu. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz şeyler vardır Bahri Bey. Evet yani bu tarihin önemi şurada kalvinci protestanlara önemli haklar veriliyor. Yani bir anlamda dinde reformu başlatan bir tarih bu tarih ama e, sadece kalvinci Protestanlara e, verilmiş bir e, haklar ve özgürlükler e, bildirgesi diyebiliriz. Sözgelimi o dönemde İspanya'dan Fransa'ya geçmiş olan Müslümanlar ve Yahudiler için bu haklardan yararlanma konusunda ve yurttaşlık alabilme konusunda bir e, şey yok e, imkan yok e, ama buna rağmen e, Avrupa'da laikliğin ve 30 yıl savaşlarının sona ermesini sağlayan önemli e, fermanlardan biri çünkü 30 yıl din savaşları 80 yıl din savaşları gibi önemli e, fakat bu ferman 1685'te 14. Louis tarafından pes ediliyor Fontaine Blue buyruğu ile çünkü e, yani bir e, otokrat e, olan e, Louis Din konusunda ufku dar olan bir insan ve bu 1500 efendim 98 anlaşmasıyla ile, permanıyla ile getirilen düzenlemeleri kabul etmiyor. Aslında tabii bu e, bir anlamda o dönem Fransa ile Habsburg e, hanedanının ulusal e, menfaatler için çatışmasından kaynaklandığı için ee, bu fermanı yani 1685 Fontainebleau fermanını da çok anlayabiliyorum. Değerli Üstatlarım 1865 tarihine geçiyorum. Takvimimizi hemen biraz ileri sarıyoruz. Dünyada kölelik sistemini kaldıran ve büyük bir devirime imza atan aynı zamanda kendisi hukukçu olan Amerikan Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından Abraham Lincoln, 15 Nisan 1865 tarihinde suikaste uğrayarak yaşamını yitirdi. Maalesef kölelik kölelik düzeninin kaldırılması için daha sonra mücadele eden birçok isim de aynı kadere mahkum oldu. Bunlardan bir tanesi Martin Luther King, bir tanesi Malcolm X. Evet, bu 1865'te suikaste uğramış. Çünkü 1863'te köleliğin serbest bırakma ve köleliğin kaldırılması kabul edilmiş. Lincoln, insan hakları tarihi açısından önemli bir isim. Amerika'nın 16. başkanı, Cumhuriyetçi Parti'nin de ilk başkanı. Evet, devlet adamı, siyasetçi ama aynı zamanda bir hukukçu ve avukat. O bakımdan yani yaptığı işler ve tarihe koyduğu nokta kadar kimliği de bizim programımız açısından önemli. Evet, köleliğe e, neredeyse bütün programlarımızda özel bir vurgu yapıyoruz. Köleliğin kaldırılması, aslında insan haklarının, Temeli diyebileceğimiz yani sonradan gelişen tüketici hakları olsun takvimizde yine var bunlar. Kadın hakları belki daha önceki tarihlerde de gündeme geldi ama modern anlamda bugünkü anlamdaki kadın haklarının gelişimi öncelikle bütün insanlara insan olma onurunu bahsettikten sonra üzerine koyabiliyoruz bunları. Daha sonra hayvan hakları geldi, engelli hakları geldi ama öncelikle bütün insanlara insan olma eşitliğini sağlamak, köleliğin kaldırılmasıyla mümkün olduğu için e, muhakkak her ay böyle bir başlığımız e, bulunuyor takvimimizde. 1878 tarihine geçmek istiyorum. Bu tarih e, bizim açımızdan önemli. Her üçümüzde, Aydur da Bahri Bey da İstanbul Barosu mensuplarıyız biz. İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar olduğumuz için. İstanbul Barosu'nun kuruluş tarihi bu tarih. E, ve 5 Nisan Türkiye'de Avukatlar Günü olarak, Türkiye Avukatlar Günü olarak kutlanmakta. Çok önemli bir tarih bizim açımızdan. Her yıl muhakkak bu 5 Nisan'da belki duyarlılıklarımızı gündeme getirmek anlamında, belki kutlamak anlamında sıradışı bir gün. Evet, aslında 5 Nisan İstanbul Varosu'nun kuruluşu çünkü 5 Nisan'da İstanbul'da avukatlık yapan 63 kişi bir genel kurul yapıyor ve bu genel kuruldan sonra artık eskiden cemiyeti daime şeklinde kabul edilen bu o, grup yeni bir kimliğe kavuşuyor. Çünkü e, bundan evvel avukatlarla mahkemelerin, adliye makamlarının ilişkilerini düzenleyen bir mehakimi nizamiye, dava vekilleri hakkında nizamname var. Ve bunun 30. maddesine göre cemiyeti daimenin 31. maddesine göre bir reisi ve iki reisle beraber dörtte azası var. Daha sonra işte bir 5 Nisan'dan sonra da artık bizim bildiğimiz çağdaş bir baro kimliği başlıyor. İlk baro başkanı da 5 Nisan'da seçilen Rostaki, pardon afedersiniz, Rostaki Serdeneski. Evet, bu, Devam edebiliriz evet, İbrahim Bey. Baronun, baronun kurulduğu tarihte e, bugünkü anlamda bir avukat terimi kullanılıyor muydu Bahri Bey Üstadım? Efendim? Baromuzun kurulduğu tarihte... Avukat kullanıyor idi, kullanıyorduk yoksa e, at, dava vekili mi? Dava vekilleri zaten. dava vekilleri, Cumhuriyet kurulana anca, kadar dava evet. vekili olarak adlandırılıyordu değil mi? Ondan evvel de biliyorsunuz ayaklı kavaf, kravatlı kavaf gibi isimlerle anılmış mahkemelerde kişileri temsil eden dava vekillerini veya temsilcileri. E, yalnız bir dipnot düşmek isterim. E, bu 5 Nisan sadece Türkiye'de avukatlar günü olarak kutlanmakta. Dünyada farklı farklı tarihlerde avukatlar günü, hukukçular günü, hukuk günü, tabii ayrıca bir dünya hukuk günü var. Türkiye'de de ayrıca bir 5 Mart yanlış hatırlamış olmayalım bir hukuk günü var. Avukatlara özgü günler farklı. Arjantin'de mesela Arjantin Devleti'nin kurucusu, hukukçu bir kişi var. Onun doğum günü avukatlar günü olarak kutlanmakta ama biz de İstanbul Barosu'nun kurulduğu tarihi baz alan bir gün 5 Nisan. 1919 tarihine geçmek istiyorum. Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey 10 Nisan 1919 tarihinde İstanbul'da idam edildi. İdam edilmesinin gerekçesi Ermeni tehciri sırasında yapmış olduğu tasarrufların can ve mal kaybına uğramalarına sebep olmasıydı. Ermeni. Yani gerekli önlemleri almadığı için. Evet. Ama önce önce sizin notlarınızdan görüyorum. Önce bu suçlamalardan dolayı beraat etmiş ama daha sonra bu kez 7 Ocak 1919'da gözaltına alınmış ve 30 Ocak 1919'da İstanbul'a getirilerek divan Harbi Örfi'de yargılanmış ve idam cezasına mahkum edilmiş. Evet, evet. Ama şu anda milli şehit ve milli kahraman olarak anılıyor. Ayrıca... Evet. Ermeni tehciri sırasında da muhtemelen yine milli kahramandı. Kahraman gibi görülen bir insandı. Aradan çok kısa tarihler geçiyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, bazen 50 yıl. Ama insanlar hem hain oluyorlar hem kahraman oluyorlar. Yargı süreçleri tersine çalışabiliyor. Yani çok tamamen siyasi atmosfere, atmosfere göre insanlar bir hain, bir kahraman oluyorlar. Bu, bu da bizim ülkemizin içinde yaşayan insanların bir kaderi sanıyorum. İnsan öğretmen gibi şimdi, çalışıyor bizim ülkemiz. Evet şimdi e, bu çok yakın tarihte bir sürü olayı da anımsatıyor bize. E, söz gelimi işte 1960 e, darbesiyle 27 Mayıs darbesiyle e, devrilen iktidardan e, idam cezasına e, mahkum edilip infaz edilen başta Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu Hasan Polatkan'ın da e, şimdi İyadeleri itibar, it, itibarları iade edildi ve milli bir kahraman olarak kabul ediliyorlar. İsimlerine ee, şehitlik kuruldu. Evet, şehitlik kuruldu. Ee, ama e, bu şunu gösteriyor ki bize e, siyasi yargılamalar sonucunda verilen bütün kararlar tarih, kararları tarih sonunda değiştiriyor ve e, daha evvelki programlarımda özellikle Gezi davasında Kavala ile ilgili e, söylemiştim. Demiştim ki aslında siyasetin hukukla dansı. Dolayısıyla e, siyasetin hukuka bu şekilde müdahale etmesi... Hukukun ve adaletin e, dönem dönem ortadan kalkması, e, yara alması, büyük zararlar ve hasarlar vermesine neden oluyor. Bu da önemli, bu açıdan önemli olaylardan biri. Çünkü Mehmet Kemal Bey e, aslında e, Mülkiye Mektebi'ni bitirmiş e, ve İttihat ve Terakki'den önemli isimlerden biri. Sonra iktidar değişiyor ve... E, Önce beraat eden Mehmet Kemal Bey bu kez idam cezasına çarptırılıyor. 1920'de takvimimizi ilerlettiğimizde hemen bakıyoruz. Osmanlı Padişahı Vahdettin Meclisi Mebusan'ı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önce Osmanlı döneminde TBMM'nin yerine faaliyette bulunan meclisi feshetmiş ve 11 Nisan 1920'de meclis resmen kapatılmış. Orada görev yapan birçok parlamenter biliyorsunuz ki Ankara'da kurulan meclise geldiler ve orada görevlerine devam ettiler. Zaten misak-ı milli dediğimiz, milli ant yahut da diye telaffuz ettiğimiz, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarını ve biraz daha fazlasını kapsayan toprakları almayı hedefleyen metni, en son Meclis-i Mebusan yaptığı en son icraat bu Meclis-i Mebusan'ın zaten. O zaman İstanbul'da işgal altında ve Meclis-i Mebusan tamamen kapatılıyor. Daha sonra onun görevlerini ve e, bu meclisin en son kabul ettiği Misak-ı Milli'yi de yine TBMM benimsiyor ve o kararı uygulamaya çalışıyor tabii ki. Tamamını uygulayamıyor tabii ki. 1920'de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın bir e, fetvası var. Yine savaş koşulları, Kurtuluş Savaşı devam etmekte. Ve padişah ve halife kuvvetleri dışındaki milli kuvvetleri kafir ilan etmiş ve... Bu, kuvvetlerin, bu kuvvetlere yardım eden, çalışan herkesin katlinin vacip olduğuna hükmetmiş. Ve bu fetva bugünkü resmi gazetenin önceki ismi, takvimi vekayi resmi gazetede yayınlanmış. Böylece Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Kuvay Milliye ve çalışan herkesin katlinin vacip olduğunu bildirmiş halka. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz siz? Evet yani o resmi gazetenin tarihi açısından belki Taksim, e, takvimi vekayinin e, Osmanlı döneminin resmi gazetesi olduğunu ve 1831'lerde çıkmaya başladığını söylemiş olalım. Evet bir Fransız gazeteci hatırladığım kadarıyla Alexander Black olması lazım. Osmanlı'nın ilk resmi gazetesini bir Fransız gazeteci çıkarıyor yani Türkler çıkarmamış onu. Evet. 1920'ye gelmek istiyorum. Sakko ve Vanzetti adlarındaki İtalyan İtalyan göçmenler cinayet ve gasp suçlarıyla tutuklandılar, idam edildiler ama bu idamlar tarihin yargıladığı davalar listesine girdi ve mahkumetler için yeterli deliller var mıydı yok muydu tam olarak araştırılmadığı için Amerikan adalet sisteminin bir ayıp olarak tarihe geçti. Evet Nikola e, Sakko ve Bartolomeu Vanzetti İtalya'dan Amerika'ya göç eden iki göçmen işçi esasen e, kendilerinin e, e, fabrikada komünist örgütlenme, işçi örgütlenmesi yaptığını düşünen işveren bunları işten atmak istiyor. Ve bunlarla ilgili çok ciddi bir çalışma sonunda e, bir e, şeyin soyulması gaz suçuyla ilgili, cinayet suçuyla ilgili suçlanıyorlar. E, tıpkı e, tarihteki önemli siyasi davalar gibi. E, Amerika'da da e, yine bir başka önzerini biliyor, benzerini biliyoruz biliyorsunuz. Rosenbergler davası. Siz e, bu Dreyfus davasını geçen programda mı? Önceki programda söylemiştiniz. Evet, önceki e, programda. Işte Reichstag var. İşte, e, Almanya'da Reichstag yangını bunu komünist Dimitrov ve arkadaşlarının çıkardığı söyleniyor. Onlar da yargılanıyor. Bunlar siyasi davalar ve siyasi davalar aslında hukuka ve adalete büyük zarar veren davalar olarak geçmiştir. 1921 yılında yine çok önemli bir kanun kabul edilmek, edilmiş. Hıyaneti Vataniye Kanunu, bugünkü terörle mücadele kanunun bir önceki versiyonu tabii savaş koşullarında çıkarıldığı için vatanı ihanet kanunu ismi uzun yıllar uygulandı bu kanun vatana ihanet zaten ucu açık içi her şekilde doldurabilen, kötüye kullanılabilen bir kanun olduğu için de bu kanun sebebiyle yargılanan birçok insan mağdur oldu istiklal mahkemeleri kurulmuştu biliyorsunuz. Haksız yere idam edilenler oldu siyasi sebeplerle it o günün koşullarına göre idam edilenler oldu. Belki terörle mücadele kanununda benzer yorumlar yapılabilir. Siyasi sebeplerle o pakete sokulan başka insanlar olabilir. İki kanunu birlikte yorumlamanızı isteyeceğim Üstad'ım. Evet 3713 ile mi? 1991'de çıkarılan Terörle Mücegadere Kanunu ve Hiyaneti Vataniye Kanunu birlikte birkaç cümle sizden yorum almak isterim. E, evet yani bu Hiyaneti Vataniye Kanunu bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk kuruluş dönemlerinde savaştan çıkmış bir ülke. işte değişik bölgelerde e, İngilizlerle işbirliği yapan padişah isyanlar çıkartıyor, yeni kurulan Cumhuriyet'i yıkmak istiyor. Onun için bunlara karşı zecri tedbirler almak gerekir diye bu kanun çıkarılıyor. Ee, ve daha sonra da işte söylediğiniz gibi 3713 sayılı terörle mücadele yasasıyla yürürlükten kaldırılıyor. Terörle mücadele yasasının e, aynı zamanda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda 140. maddeyi 141. maddeyi, 142. maddeyi ve 163. maddeleri de yürürlükten kaldıran önemli bir maddesi var. 25. madde. İşte onunla birlikte ihaneti vataniye kanunu da 3710 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılmış yasalardan biri. Tabii onun yerine daha şeditleri, şedit düzenlemeleri getirilmiş. Bunları da yaşıyor. Değil mi aynı hanım? Tabii terörle mücadele kanunuyla ilgili söylenmesi gereken çok şey var. Ama bizim yasa koyucumuz hep aynı şeyi yapıyor. Bir eliyle verdiğini öbraliğiyle anında geri alıyor. Tam ifade özgürlüğü örgütlenme özgürlüğü özgürlüğüyle ilgili ee, olumluluk getiren bir düzenleme var derken, hapishaneler boşaltılıyor derken 91 yılında aslında e, terörle mücadele adı altında e, bu sözün ettiğimiz hak ve özgürlüklerin e, muhalefet yapanlar nezdinde kısıtlanmasına yol açan bir süreç başlatıldı. Çünkü hem terör tanımı e, muallaktı biliyorsunuz defalarca değişti terör tanımı ve Dünya üzerinde, terör tanımı üzerinde hala tam bir mutabakat sağlanabilmiş değil. Birden fazla tanım var. Türkiye'deki hemen hemen her türlü şiddet içeren eylemi içine alan bir genişlikteydi. Ve asıl önemlisi de gerçekten e, şiddet içeren, e, ağır canavarca işlenen suçların dışında ifade özgürlüğünün kullanılmasıyla, muhalif e, düşüncelerin ortaya konulmasıyla da bu suçun işlenebileceği özellikle propaganda suçları bakımından e, yola açıldı ve hala e, kanunun olumsuzluklarını bertaraf etmeye çalışan bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Evet ben de bir küçük ilave yapmak isterim. Hıyaneti Vataniye Kanunu, evet orada vatana ihanetten o dönemde birçok insan yargılandı ancak bugünkü ceza kanunlarımızda vatana ihanet suçu e, tanımı yok. Herhangi bir tanımlaması yok. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek isterim. 1925 tarihine geçmek istiyorum. Tanin gazetesi süresi olarak kapatılmış. Basın özgürlüğü anlamında sicilimizin bozuk olduğuna dair bir küçük bir not bu da. Daha sonradan birçok gazete kapatıldı, açıldı, kapatıldı, açıldı sürekli. Bugün bugün de e, gazeteleri... Değişen, internet, değişen bir şey yok değil mi? E, i̇nternet siteleri var bugün. Yani o günün gazetelerinin yerini tutan internet siteleri var. Ve Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde... İnternet erişiminin yasaklanması bundan 100 yıl önceki gazetelerin kapatılmasına tekabül etmekte. E, dolayısıyla bu kadar internet sitesi, haber sitesi kapatılıyor ise o günkü gazetelerin kapatılmasına denk bir durum halen yaşanıyor. Evet bu konuda kısa bir şey daha söyleyeyim. Hani izleyicilerimizin çok dikkatli olduğunu bildiğim için. Hani bu Tanin gazetesi 1925'te kapatılmış ama süresiz kapatılmış ama daha sonra açılmış. Ee, değişik e, aralıklarla Tanin gazetesi 1947'lere kadar yani İttihat ve Terakki Hüseyin Cahit tarafından çıkarılan ikinci Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki e, yanlarının çıkardığı gazete Hüseyin Cahit çıkarmış. Daha bu 25'te kapatıldıktan sonra tekrar yayına girmiş, tekrar açılmış, tekrar kapanmış 1947'ye kadar aralıklarla yayını sürmüş. Süremizi dikkate alarak hızlı hızlı bazı bilgiler vererek ilerlemek istiyorum. Takvimin yapraklarını teker teker çevireceğiz. 1927'de binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına isimlendirilmesine ilişkin yasa kabul edilmiş. Ama burada hemen önemli bir maddemiz var. Onda birazcık konuşmamız gerekebilir. 1928 yılında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa kabul edildi. Anayasanın ilgili maddesi değiştirildi. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır bölümü çıkarıldı. Ve 1937'de yapılacak layıklıkla ilgili, anayasaya layıklığın girmesiyle ilgili yapılacak değişikliğin temelleri orada atılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık bir devlet olmasının yolu 1928 yılında açıldı diyebiliriz anayasal olarak. Evet çünkü hem 1921 anayasasında hem de 1924 anayasasında e, Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır ikinci maddelerinde geçiyordu. Sizin de söylediğiniz gibi e, 10 Nisan e, 1928'de e, e, anayasanın e, bu ikinci maddesindeki düzenleme kaldırıldı. E, önemli bir madde diye düşünüyorum. Son zamanlarda bir de Anayasa Mahkemesi kararı var ama yayınlanmadı galiba Aynur Hanım değil mi? Evet Hüseyin el kararı 7 Nisan'da verilmiş. Ee, i̇lkokul 4'ün sınıfa giden kız çocuğunun din dersinden muaf tutulmasını isteyen bir başvurda bulunmuş beyefendi. Ama e, Milli Eğitim Müdürlüğü Musevi ya da Hristiyan olduğunuzu belgelemeniz koşuluyla dersten çıkarız diyerek istemini reddetmiş. On üzerine idari dava açmış. E, i̇dari dava sürecinde bilirkişi incelemesi yapılmış ve nesnel ve mesafeli bir uygulama olmadığı, Hanefi meslemenin ağırlıklı olarak e, temel alınarak anlatıldığı dersin e, saftaması yapıldığı için idare mahkemesi istemi e, kabul etmiş. Daha doğrusu e, muafiyeti reddeden idari işlemi reddetmiş. Fakat Danıştay'dan döndüğü için Alt mahkeme uyumak zorunda kalmış Danıştay kararına ve e, davayı reddetmiş. E, bunun üzerine bireysel başvuru yoluna başvurmuş beyefendi ve din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine dair anayasa mahkemesi karar vermiş ama etmiş diyoruz. Çünkü gazeteciler nasıl edinmişlerse e, bu bilgiyi edinmişler ama ben duyuruda göremedim. Benim kendi eksikliğim olabilir. Kararımda henüz metnine ulaşamadık. Resmi gazetede de yayınlanmadı. Ee, bu tabii çok tartışılması gereken e, bir konu. Çünkü Anayasa'nın 24. maddesi önce din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alıyor. Kisinin e, inançlarını açıklamaya zorlanamayacağını belirtiyor. Ama ondan sonra da sanırım 3. fıkrasında din ve ahlak e, dersinin zorunlu dersler içinde olduğunu öngörüyor. Bunun dışındaki bir zorlamayı reddediyor ve aileleri muhtar kılıyor çocuklarını yönlendirme konusunda. Ama burada zorunlu olması e, ne demek? E, dersin nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili ciddi bir tartışma yürütülmesi lazım. Çünkü adı din ve ahlak e, eğitimi kültürü. Dolayısıyla tek bir dine e, çoğunluğun e, ait olduğu mezhebe ilişkin bilgilerin sadece verilmesi, diğerlerinden sadece örneğin Alevilik'le ilgili önceden insan hakları mahkemesi ihlal kararı verdiği için bir takım basit bilgilerin kullanılması ders kitaplarında yeterli değil. Türkiye iki kez ihlal ile mahkum edilmişti. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu kararları esas alarak böyle bir karar vermiş ama ee, sorun nasıl çözülecek ve kararın gerekçesini bilmiyoruz. Yani sadece dilekçe vermeleriyle yetinilecek mi velilerin? E, yoksa e, sadece e, ilahi dinlerle ilgili, e, tek tanrılı dinlerle ilgili, aidiyetle e, ilgili düzenlemeye devam edilecek? Bu çok tartışmalı ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu da muhakkak Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hem 5. maddesi hem 14. maddesi 9. maddesinin 3. fıkrası aileleri, anne babaları çocuklarını yönlendirme ve rehberlik etme konusunda muhtar kılıyor. E, ve zorlanamayacağını ailelerin ve çocukların e, bu konuda e, güvence altına alıyor, belirliyor. Ama Türkiye'nin uygulaması 80'lerden sonra, 82'den sonra, anayasadan sonra e, bu hale geldi. Bence önce gerekçeyi bir öğrenelim. Ondan sonra e, ne yapılabilir bundan sonrası için somut olarak bu konuyu ayrıca ele alalım diyorum. Aynur evet. Hanım ben e, bir, size bir soru sormak istiyorum araya girerek. Bildiğim bir konuysa. Toplumsal yönüne işaret etmek istiyorum bu sorunun. Almanya'da 4 milyona yakın Türk yaşıyor. Türkiye orijinli insan yaşıyor. Evet. Almanya'da yaşayan bu insanlara Almanya Hristiyanlığı öğretme ve uygulamasını gösterme yönünde bir uygulamaya girişse, yasayla, kanunla, tüzükle. Biz hangi tepkiyi veririz? Biz toplum olarak empati yapabiliyor muyuz? Yani Müslüman, çoğunluğu Müslüman bir toplum. Hristiyan da var bunun içinde. Belki gizli Hristiyan var, Budist var belki. Belki ateist var, inançsız var. Bütün bu insanlara zorla bir dini öğretmek ne anlama geliyor? Yani başkalarının yaptığı bir hataya karşı verdiğimiz refleksleri, Empati yaparak neden değerlendiremiyoruz? Bu konuda birkaç cümle söylemek ister misiniz? Tabii bu işin e, toplum psikolojisiyle ilgili boyutu. Siz zaten sorunuzun içinde yanıtla da veriyorsunuz ama ben e, anayasa 24-3'ü anayasa mahkemesinin nasıl yorumladığını merak ediyorum. Bir dersin zorunlu olması e, bir mezhebin dayatılmasını gerektirmiyor. E, zaten idare mahkemesi de nesnel bir e, uygulama olmadığını Tek yanlı belli bir dini, belli bir mezhebi odak alarak defterlerin, kitapların, uygulamanın düzenlendiğini ortaya koymuş. Bence burada anayasa koyucu zorunluluğu kastederken insanların din ve vicdan özgürlüğünü kullanabilmeleri için alternatif bilgilere erişmesini sağlama konusunda anne babaların çocuklarına vereceği rehberlik eğitimini, görevini desteklemekle ilgili Tarihi öğretmek de sınırlı bir görevi olabilir e, devletin. Anayasa kuyucu bence bunu öngördü. Ama gelinen noktada öyle olmadı. Şimdi e, Almanya'da ne olurdu? Tabii ki e, infale kapılırdı e, Müslümanlar ve bunu kabul etmezlerdi. E, zaten layık bir devletin de yapmaması gereken bir şey. Dolayısıyla Türkiye devleti layık mı? Din e, dersi uygulamaları ve devlete yakışıyor mu? Bunu bence tartışmamız lazım enine boyuna. Bu konunun uzmanları var. E, mesela İşdar hocamız var. E, yani İşleri'nin kuruluşuyla ilgili, uygulaması ile ilgili de ciddi çalışmaları olan e, başka kişiler de var. Dolayısıyla bunu ayrıca ele alalım, haksızlık etmeyelim konu çok mühim. Evet çok Üzerine çok konuşulabilecek bir konu ama hukuk takviminde de çok daha farklı başlıklar var. Devam edelim isterseniz. Evet zamanımızın çok az kaldığını ve çok daha çok başlık olduğunu ben bir kere daha hatırlatıyorum. Ve özellikle İbrahim arkadaşımızdan bunu dikkate alarak sunumları yapmasını rica edeceğim. Evet 1934 yılına geçmek istiyorum. Aradaki bazı başlıkları geçiyorum. 1934 yılında bugün halen yaşamakta olan Türkiye'nin en önemli hukuk e, sivil toplum örgütlerinden bir tanesi kuruldu. Türk Hukuk Kurumu. 1934, 9 Nisan'ında kuruldu. İsmi Hukuk Cemiyeti idi o tarihte. Daha sonra 1935 yılında e, derneğin ismi Hukuk İlimini Yayma Kurumu'na dönüştü. 1941 yılında ise 5 Nisan, yine Avukatlar Günü, ee, yine baronun kuruluş tarihine denk gelmiş bu e, tarih e, ve e, derneğin ismi artık Türk Hukuk Kurumu olmuş. Çok e, önemli güzel çalışmalar e, yaptı bu kurum. Umarız bundan sonra da yapmaya devam eder. Daha da canlanır e, ve adını duyurur. 1935 yılına geçiyorum yine. Evet e, tarihsel eserlerin sanat kurumları ve bilimsel yapıtların korunmasına dair e, Washington Sözleşmesi imzalanmış. 1946 yılında yine benzer bir sorun, yine düşünce özgürlüğü var, yine yargının sorunları var. Şair Necip Fazıl Kısakürek, henüz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dönemi bu dönem. Değerli Bahri Bey, geçen programda da Demokrat Parti döneminde Demokrat Parti'nin çıkarmış olduğu yasalarla Necip Fazıl hakkında birkaç defa hapis kararları verildiğini konuşmuştuk hatırlarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de bu defa Necip Fazıl Kısakürek'e Sümer devlet kurumu gibi değil bir partinin organı gibi çalıştığını söylemesi gerekçesiyle hapis cezası verilmiş. Hiç şaşırmadım yani akıl alır bir şey değil yani bu, bu her yani akıl alır bir şey değil ifade özgürlüğü konusunda bu toplumun veya yargı kurumlarının işte devlet kurumlarının halen çocukluk aşamasında. Olduğunu söyleyelim ve geçelim. 1949 yılına geçiyorum hemen. Avrupa Konseyi statüsüne dair Londra Sözleşmesi onaylanmış Türkiye tarafından ve Türkiye Sözleşme'ye katılmış. Bugünkü Avrupa Konseyi'nin temelleri o tarihlerde atılmıştı biliyorsunuz. Evet o aslında önce kurucu üye değil ama sonra kurucu üye olarak davet edilmiş. Arkasından bildiğimiz gibi 1950 tarihli İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi var. 58 tarihli İnsan Hakları Avrupa, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi veya e, bunun tartışmalarını aynı Hanım'ı e, bazı arkadaşlar yaptı. E, ahim mi yoksa İham mı diye. Onunla Bunlar birbirinin düşün... güzel bir makalesi var. Evet. Bu önemli bir tarih. 13 Nisan 1950 tarihinde kabul edilen bizim tarafımızdan e, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren e, bu şey, sözleşme önemli. E, çünkü arkasından gelen sözleşmeler ve e, mahkeme Avrupa'da insan haklarının güvencelenmesi açısından çok önemli bir tarihi işaret ediyor. Evet, e, hızlı geçiyorum. 1952 tarihine geçiyoruz. Gayrimenkule tecavüzün defi hakkında kanun kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş 24 Nisan 1952 tarih. Daha sonra da daha sonra da bu kanun yeni 3091 sayılı kanunla değişmiş. 1957'ye geçiyorum. Halk Gazetesi'nin sahibi e, Ratip Tahir Burak bir karikatür nedeniyle tutuklanmış. Bizde en meşhur son yıllarda meşhur bir karikatüristimiz de yargılanmıştı sanıyorum. Musa Kart mıydı Bahri Bey Üstad'ın yanlış hatırlamışım. Evet onu. Cumhuriyet Gazetesi'nden Musa Kart. Ama sadece o değil birçok karikatürist, birçok yazar, birçok düşünce insanı. Evet ve e, radyo yayıncısı, habercisi e, tutuklandı, ağır cezalar aldı. Bu da şaşırtıcı bir şey değil. Evet, düşünceyi açıklama özgürlüğüne, düşünme özgürlüğüne, bilim özgürlüğüne bakışımız bir türlü değişmemiş 1957'deki bakışımız ile bugünkü bakışımız aradan geçmiş neredeyse 65 yıl 25'te Tanin gazetesini sörüyük yani 57 evet. değil evet. 25'te Tanin gazetesi evet, 1900'lerden beri devam 1958'de de Ulus gazetesi 3. kez kapatılmış evet evet 1958 yılında yine çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizen ilişkin sözleşme kabul edilmiş Bugünkü medeni kanunda da yer alan nafaka ile ilgili hükümlerin temellerini uluslararası bağlamda atan sözleşme. 1963 yılında Martin Luther King, sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanmış. 1967'ye geçiyorum, kadınlar ıh derse adlı bir oyun müstehcen olması gerekçesiyle yasaklanmış. Lale Orakçoğlu, Oral oğlu açlık grevine başlamış. Daha sonra yeniden açılmış tiyatro oyunu. Bu mücadeleler hep devam etmiş eskiden beri. 1968 yılına geçiyorum. Türkiye İşçi Partisi yöneticileri Rıza Kuaz ve Profesör Sadın Aren hakkında bir soruşturma açılmış. Uluslararası bir kongreye katıldıkları için haklarında soruşturma açılmış. 1971'de de yine Türkiye İşçi Partisi yönetimine kürtçülük iddiasıyla dava açılmış. Bu parti biliyorsunuz Kapatma davasına da muhatap olmuştu ve kapatma kararını da hukukbook.com'da yayınladık biz. Yoğun bir e, kürtçülük suçlaması var. Bugünkü e, HDP'ye yöneltilen bir takım suçlamaların benzerleri bu partiye de yöneltilmiş. Ama Türkiye İşçi Partisi'nin o dönemde yapmış olduğu e, savunmayı da ben detaylı bir şekilde okudum. Gerçekten e, efsane bir savunma yapmışlar. Tamamen evrensel normlar ve bilim temelinde bir savunma yaparak kürtçülük iddiasını reddetmişler. Tabii 1960 ve 70'lerin sonlarına kadar Türkiye İşçi Partisi yöneticilerine karşı çok e, yoğun davalar açıldı. Çok sayıda dava açıldı. Ve o yüzden, parti kapatıldı zaten bu yöretçeyle. O yüzden takvimimizde de çok sık sık karşımıza çıkacak Türkiye İşçi Partisi. E, lideri de zaten hukukçuydu biliyorsunuz. Evet 1975 yılına geçiyorum. Türkiye e, Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi ilan edilmiş ve kabul edilmiş. 16 Nisan 1975. Bu bildirgenin temelinde John F. Kennedy'nin 1962 sanıyorum yanlış söylemiş olmayalım. 1962'de e, temsilciler meclisine sunduğu bir rapor temel alınmış. Daha sonra biliyorsunuz Mart takvimimizde vardı. Tüketici hakları günü önün belirlenmesi de bu bildirgelerin ve daha sonraki olan sözleşmelerin sonucunda meydana geldi. Bugün tüketici hakları evrensel bir hak oldu. ülkemizde de en çok bireylerin en çok müracaat ettiği alanlardan birisi. Evet 1978 yılında Tarver Tanilli silahlı saldırıya uğradı ve felç oldu. Kendisine saygıyla analım buradan. 1982 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Darbe döneminde kabul edildiğine vurgu yapmak isterim bunun. Ama darbe döneminde hemen 1983 yılında kötü olaylar oluyor. 82 ve 83'lerde çok kötü. Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basılması, yayılması, dağıtılması ve bulundurulması yasaklandı. Ve bu iki kişi biliyorsunuz vatandaşlıktan çıkarılmışlardı. Vatandaşlıktan çıkarılma değil de vatandaşlıklarını kaybettirme bunların durumu. Sonradan tekrar geri döndüler. E, bu e, 1983 zaten, 1980 darbesi sonrası dönem e, esasen 1978'de sık yönetim ilanı oldu. Ve tabii sık yönetim ilanı olan yerlerde 1402 sayılı sık yönetim e, kanunu yürürlükteydi. Ve 16. maddeye göre sık yönetim komutanı hiç kimseye sormadan etmeden her türlü gazeteyi, e, dergiyi ve... E, e, Sonuç olarak da hatta dernekleri kapatabilir, yürüyüşleri yasaklayabilirdi. Evet. E, da o e, 16. maddenin getirdiği e, yasaklardan e, biri. Evet, 83'lerde hemen Şerafettin Elçi Yüce Divan'da görevini kötüye kullanmak dolayısıyla hapis cezasına mahkum edilmiş. 1982'de yine Bülent Ecevit Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nde tutuklanmış. Yine Alparslan Türkeş Tutuklu iken 4,5 yıldır tutuklu iken 1985-9 Nisan'ında tahliye edilmiş. Dolayısıyla hukuksuzluk herkesi vurmuş o dönemde. Vurmadığı kimse yok ama toplumumuz halen hukuka sarılmaktan intina diyor. Sadece kendi canı yandığı zaman yandım Allah diyor. Ama başkalarının canı yandığı zaman duyarlı olmuyor. Oysa ki herkes hukuka sarılsa hiç kimsenin canı yanmayacak. Bu bilince ne zaman erişeceğimizi merak ediyorum açıkçası. 1987 yılında hükümlerin nakline dair Avrupa Sözleşmesi kabul edilmiş. Ve 27, pardon 7 Nisan 1987 tarihinde de resmi gazetede, bizim resmi gazetemizde yayınlanmış. 1992 yılına geçmek istiyorum. Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezası çekmesi gereken Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden faydalanarak ser, serbest bırakılmış. Yine burada da hukukun kötü uygulamalarından birisini görüyoruz. Bir ülkenin cumhurbaşkanına suikaste bulunan bir kişi, yine devletin çıkardığı bir af yasasıyla serbest bırakılabiliyor. 1992 yılında yine dünyada önemli bir figür, Nelson Mandela. Biliyorsunuz Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı. Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk Barış Ödülü'nü Mandela Reddetmiş, Türk hükümetine eleştiriler yöneltmiş, insan haklarına saygılı değilsiniz. O yüzden ben bu ödülü almam demiş ve ödülü kabul etmemiş 1992'de. 1998'de insan hakları savunucularının kurulması bildirgesi yayınlanmış. Ve bu çok önemli bir şey. Dünyada insan hakları ile uğraşan herkesin bir şekilde otokratik devletlerin ya da baskıcı rejimlerin sürekli mağdur ettiği, tutukladığı, gözaltına aldığı, gösteri haklarını engellediği insan hakları savunucularını korumak için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu 3 Nisan 1998 tarihinde bu bildirgeyi kabul etmiş, yayınlamış, bütün devletlerin buna saygılı olmasını istemiş ama dünyada maalesef ne kadar ülkenin, hangi ülke, kaç ülkenin saygılı olduğunu bilmiyoruz artık. 2002 yılına geçmek istiyorum değerli üstatlarım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşu onaylanmış ve mahkeme 1 Temmuz 2022 tarihinde 2002 tarihinde resmen göreve başlamış. Sizin uzmanlık alanlarınızdaki insan hakları ihlalleri ile ilgili ve savaşlarda, soykırımlarda mağdur olan insanlarla ilgili uluslararası suçlarla ilgili görev yapan bu mahkemeyle ilgili birkaç söz söylemek istersiniz. Yani biz halen bu mahkemenin yetkisini kabul etmiş değiliz. Amerika Birleşik Devletleri de kabul etmedi bildiğim kadarıyla. Evet onlar hatta sözleşme çağrısına bile katılmadılar. Ama biz sözleşmeyi kabul etmedik. Mahkemenin yetkisini kabul etmedik. Bütün buna rağmen Can Dündar ve Erdem Gül davasında sanıklar Türkiye'deki başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere belli bakanların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalarını sağlamak için haberler yaptıklarında söylediler. Ee, bunu söyleyen işte Cumhurbaşkanı avukatı e, Milli İstihbarat İşgücüyatının avukatı Meclis'in avukatı. Bu da e, ilginç bir e, şeydir yani olaydır. Hı. Evet. Şimdi o zaman şey istiyorum. Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında yolsuzlukla mücadele için ortak kurallar. Bu da uluslararası bir norm, evrensel bir norm. Bunu kabul eden kim? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. 2003 e, yılında 8 Nisan'da kabul etmişler. Avrupa Birliği'nde uygulandığını varsayabiliriz. En azından Avrupa Batı Avrupa ülkelerinde bu kuralların doğru düzgün işlediğini varsayabiliriz. Ama e, ülkemizde ve diğer bazı Balkan ülkelerinde de Avrupa ülkelerinde hatta Akdeniz ülkelerinde bunun ne kadar uygulandığını, sorgulandığını yahut da şeffaflık sergilendiğini bilemiyoruz. Uluslararası raporlara bakmak lazım. Şeffaflık Derneği'nin bununla ilgili çalışmaları var. Evet bu 25 Nisan 2004 tarihli 5176 sayılı kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleriyle başvuru ve esaslar hakkında kanun da e, hemen bunun paralelinde söyleyebileceğimiz. Bir notumuz olsa gerek değil mi? Evet, evet. Aynı zamanda 2003 yılında yine Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi var. Geçen hafta, geçen ayda da takvimizde yine ceza sözleşmesi vardı biliyorsunuz. Yolsuzluğa Karşı Uluslararası Ceza Sözleşmesi vardı. Bütün bunlar bir norm koyma çabası. Benim sendiği zaman çok faydalı olacaktır. Evet, 2003 yılında 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak e, kabul edilmiş. Ve o günden beri... Her yıl farklı tema ile bütün dünyada farkındalık yaratma amacıyla kutlanmakta ve bir duyarlılık günü. 2004 yılında Avrupa Konseyi tarafından yeşil hat tüzüğü kabul edildi. Bu Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki ticari işlemlerin yürütülmesine ilişkin bir sözleşme bu. Hukuk takvimimizde bir dipnot olarak düşmüş olalım. 2005 yılında hukuk camiamız için üzücü bir olay var. Avukat Cihan Eren, İstanbul Barosu'na bağlı avukat Cihan Eren, 18 Nisan 2005 tarihinde suikaste uğradı ve ağır yaralandı. Daha sonra 22 Temmuz 2005 tarihinde de yaşamını yitirdi. Maalesef e, çevreciydi, doğayı korumaya çalışıyordu ve yok edildi kendisi. Kendisini saygıyla anıyoruz. 2005 yılında kabul edilen iki tane belgeden bahsetmek isterim. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri. Evet. Daha sonra 13 Nisan 2005 tarihinde Kamu Görevliler Etik Davranış ile Başvuru Esasları Hakkında Yönetmelik ile yayınlandı ve kabul edildi. Daha sonra buna ilişkin bütün kurumlar, bütün bakanlıklar, bütün üniversiteler hepsi kendi kurumları ile ilgili etik davranış ilkelerini belirleyerek ilerlediler ve yüzlerce belge var ama etik bizde kanunlar ne kadar uygulanıyor ki etiklere, etik kurallara sıra gelsin? Onu da bilemiyorum tabii. Evet, 2010 yılında yine bir beyanname var. Toprak Ana Hakları Evrensel Beyannamesi. Dünya e, Halkları İklim Değişikliği ve Toprak Ana'nın Hakları Konferansı'nda kabul edildi. Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Dünyanın birçok ülkesinden, yüz binlerce kişi tarafından da imzalandı. Doğayı korumak anlamında yine evrensel metinlerden bir tanesi bu. Bolivia'da toplanmış bu değil mi? Konferans. Evet, evet. evet, evet. 2017 yılına geldiğimizde Hukuk tarihimizde önemli yer tutan bir olay var. Askeri yargıtay kapatıldı biliyorsunuz. 16 Nisan 2017 tarihinde e, Yüksek Askeri İdare Mahkemesi ile birlikte kapatıldı. Bütün görevleri yargıtaya devredildi. Bu mahkeme yine 6 Nisan 1914 tarihinde kurulmuştu. Bu yüzden takvimimize girdi. Hem açılması hem kapatılması Nisan ayı takviminde yer e, tuttu. İç taatlarıyla kurumsal geleneğiyle 100 yıllık bir kurum idi. Ee, bu mahkemelerle ilgili deneyimleriniz muhakkak vardır sizin. Evet, bu yargının artık sivilleşmesi ve tekleştirilmesi ile ilgili 2017 Anayasasının belki de önemli mahkemelerinden biri, şey düzenlemelerinden biri, bunu önemli olarak not düşmüş oldunuz. Evet, süremiz doldu aslında. Aynur Hanım İbrahim Bey sizin son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Nisan ayı e, hukukun takvimi programı için? Evet üzerinde konuşacağımız çok konular vardı. Özellikle Aynur Hanım'a ben bazı konularda e, çok sorular yönetmek isterdim. Ama e, takvimin e, bitirilebilmesi için Nisan ayında meydana gelmiş en azından önemli başlıkların bitirilebilmesi için e, süremizi dikkatli kullanmaya çalıştık. Bu ay ve geçen aylarda yaşadığımız stresi yaşamamış olduk. Evet. Geçen ay yapmış olduğumuz bir duyurudan bahsetmek isterim. İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu'nun ülke çapında açmış olduğu bir yarışma var ve 15 Haziran'a kadar devam edecek. Ülkemizdeki yargı sorunlarını enine boyuna tüm hukukçuların, tüm sosyal bilimcilerin, felsefecilerin ve yurttaşların, kamu görevlilerinin hep beraber yazarak, düşünerek tartışmalarını istediğimiz bir Yarışma, bu makale yarışması ama içinde kongre var, raporlama var, raporların tüm kurumlara gönderilmesi var. Eylül ayına kadar devam edecek kapsamlı bir program. Aydın Hanım'ın da bu konuda bilgisi var. Çok sayıda yargıçlar, avukatlar, öğrenciler, akademisyenler tabii bu yarışmaya katılacakları için çok yönlü bir bakış açısı olacağını düşünüyorum. Buna yine dinleyicilerimizi, açık radyo dinleyicilerimizi, dinleyicilerini herkese davet etmek isterim ben bu yarışmaya katılmaya. Evet, e, o zaman e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize e, hoşçakalın diyelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere e, ve e, hem başta Selahattin arkadaşımıza, Açık Radyo'daki diğer e, emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ederim. Yeni programda buluşmak üzere, hoşçakalın. Sevgili